Feneros, İlyada, Beşinci Kaset A Yüzü Sayfa 122'den devam. İnek gözlü Uluhere karşılık verdi dedi ki, doğru üç şehir var benim göz bebeğim, Argos, Sparta, Uçsuz Bucaksız, Mikene. Ne zaman öfkelenirsen onları yok et, ne araya girerim ne de hayrını görmeterim. Öfkelensem yok edilmelerine katlanmasam bile elimden ne gelir? Benden üstün senin gücün. Ama boşa çıkarma benim şu emeğimi. Ben de tanrıyım. Doğmuşum senin soyundan. Kurnas Kronos en saygılı tanrıçalardan kıldı beni. İki şeyden ötürü en saygılı derler bana. Biri soyumdan, biri karın olduğundan ötürü. Sen ki krallısın bütün ölümsüzlerin. Hadi birbirimizi verelim Ben seni göreyim, sen beni gör. Bakarsın öbür tanrılar da uyarlar bize. Sen Atene'ye çabucak buyur şimdi. Gitsin Troyallarla akaların korkunç çıkargaşalığına Troyalılar antlarını bozup ilk peşin onlar saldırırlar mı kibirli akalara bir denesin. Böyle dedi o insanların tanrıların babası dinledi onu Atene'ye şu kanatlı sözleri söyledi çabucak. Koş git karış Troyalılarla akalar arasına Troyalılar antlarını bozup ilk peşin onlar saldırırlar mı kibirli akalara bir dene ''Öyle'' dedi. Alevlendirdi Atene'nin içindeki ateşi. Atene fırladı indi Olimpos'un doruklarından. Kronos'un oğlu nasıl bir yıldızı gönderirse belirti diye... ...yaygın ordunun erlerine ya da gemicilere. İşte Pallas Atene öylece ışıklar saçarak... ...indi yeryüzüne bir yıldız gibi aktı ortalarına. Atları iyi süren Troyalılar... Güzel dizlikli akalar şaşırıp kaldılar birdenbire. Yanındaki de şöyle diyordu her Troyalı, akalı. Ne o? Zorlu savaş, korkunç, kardeşalık mı gene? Yoksa savaşları doğuran yöneten Zeus yeniden dostluk mu salacak ne? Birbirlerine böyle dedi akalarla Troyalılar. Atenede Troyalların Troyalıların kalabalığına karşı karıştı gitti. Antenoroğlu güçlü kargıcı Laodokos'un kılığına Aradı belki bulurum diye. Tanrı'ya benzer Pandaros'u. Kusursuz güçlü Likeo'nun oğlu buldu ayakta. Çevresinde kalkan taşıyan sıra sıra erler. Aisepos akıntılarından gelmişlerdi hepsi de. Durdu yanında söyledi ona şu kanatlı sözleri. Likeo'nun yiğit oğlu dinler misin beni? Tez giden bir ok atar mısın Menelaosa? Nasıl? Tırayalıların gönlünü, önünü kazanmak var işin ucunda. Hoşnut etmek var, en başta kral Aleksandrosu. Ateus oğlu Yiğit Menelaos boyun eğince senin okunla, acı dolu bir odun yığınına serilince sen önce ondan alırsın değerli armağanları. Haydi git, ünlü Menelaos'a at bir ok. Sonra yurduna, kutsal Zeleiye şehrine dönüşünde, değerli kurbanlar kesmeyi ada, ilk kuzulardan bün salmış okçu, Likayalı Apollon'a ne böyle dedi. Aklını çeldi o akılsızın. Pandaros, gerdi yaban teke boynuzundan parlak yayını. Bir zamanlar pusuda dururken o ve bir kayadan atladığını görmüştü tekenin. Vurmuştu göğsünden onu. Teke düşmüştü kayadan tepe taklak. Boynuzları bir bir yapıştırmıştı bir cila ustası. Bir güzel düzeltmiş altın kanca takmıştı ucuna. Pandaros sofrağı dayadı gerdi yayı. Sonra yere bıraktı onu usulcana. Soylu arkadaşları kalkanlarını tutuyorlardı önünde. Akaların cenkçi oğulları saldırmasınlar diye. Atreus oğlu yiğit Menelaus'u vurmadan o kaldırdı okluğun kapağını. Pandaros tam o sıra hiç atılmamış kanaklı bir ok çıkardı. Kara kaynağıydı bu ok. Kirişin üzerine yerleştirdi yakıcı oku. Yurduna kutsal Zeleğiye şehrine dönüşünde değerli kurbanlar kesmeye adadı. İlk kuzulardan ün salmış okçu Likayalı Apollon'a. Arka kanatlarından kirişinden tuttu, yaklaştırdı kirişi, memesine demiri yaya, yüz yuvarlak gelince gıcırdadı kocayay. Kiriş inledi, sivri ok fırladı birden, uçtu kalabalığa doğru vınlaya vınlaya. Ama unutmadılar seni Menelaos, ölümlü mutlu tanrılar, Zeus'un doyumluk dağıtan kızı en başta durdu senin önünde, önledi sivri oku. Tatlı uykuya dalan çocuğundan bir sineği nasıl kovarsa bir ana öylece onu senin etinden uzakta tuttu. Kuşakta altın tokaların kavuştuğu yere itti oku Aten'e. İki katlı hadi idi yapıcı ok. Çarptı sım sıkı kayışa geçti, oymalı kemeri deldi. Çok işlenmiş duru sonda deli geçti son engeli de kargılara karşı etini koruyan karanlığa en son ok ete girdi, sıyırdı bir parça. Kara bir kan akıverdi yaradan. Mayonyalı ya da karyalı bir kadın nasıl kızıla boyarsa benek benek fil dişini hani o fil dişi avutluk olur atlara saklar kadın onu evinde bir köşede Kullanmak ister bu avurtluğu bir sürü atlı. Oysa yalnız krallara yaraşır bir süstür o. Bir şereftir hem ata hem onu sürene. İşte tıpkı o fil dişi gibi ey Menelaos. Biçimli bacakların güzel bileklerin boyandık ana Erlerin başbuğu Agamemnon dondu kaldı. Yaradan akar görünce kara kanı. Ares'in sevdiği Menelaos da dondu kaldı ama okun kirişiyle... Sivrileri dışarıda baktı ki yüreği girdi yeniden göğsüne açıldı için Kral Agamemnon Menelaos'u tuttu elinden konuştu boğuk boğuk içgırarak karşıladı dostları onu hıçkırıklarla. demek ki bu anlaşmayı sen ölesin diye yaptım kardeşim. Troyalılara karşı akaların önüne koydum seni tek başına, işte çiğnediler anlaşmalarımızı vurdular seni, kurbanların kanı boşa gitti sayılmaz ama arı şaraplar, el sıkışmalar boşa gitti sayılmaz, şimdi bir şeye karışmasa da olimposlu er geç bir gün el koyar, kendi başları karıları çocuklarıyla ödetir onlara. ''Ben kafamla yüreğimle iyi biliyorum bunu. Bir gün gelir yok olur kutsal İlyon. Priamos, Priamos'un iyi kargaltan halkı. Yukarılardan hükmeden Zeus Kronosoğlu günün birinde kızacak bu hainliğe. Örtecek savaş alanını kap kara kalkanı ile. Bu dediklerim bir bir gerçek olacak. Ama sen ölürsen ey Menelaos, ömrünün payını tüketirsen içinde derin bir yara açılacak. Baba toprağına gidelim diyecek akalar, ben de döneceğim sonsuz Argos'a kara yüzle. Priamos'la... Biz o gün övünsünler diye mi bırakacağız Argoslu Helene'yi? Troy adamı kalacak kemiklerin senin, sen işini bitirmeden mi çürüyecek toprakta? Ünlü Menelaos'un mezarında tepine tepine. Böbürlenecek de şöyle mi diyecek bir Troyalı? Ne iyi Agamembo'nun öfkesi hep böyle dinse, Aka ordusunu buraya nasıl boşuna getirmişse, nasıl burada bırakmışsa yiğit Menelaos'u? boş gemilerle nasıl dönmüşse sevgili baba toprağına eline? ''İşte herkes böyle diyecek. Bunu duyacağıma yer yer olsun yutsun beni daha iyi.'' Sarışın Menelaos güven verdi ona dedi ki ''Yürekli ol korkutma aka ordusunu.'' Sivri ok saplanmadı tam yerine yandan geçti. Işıldayan kemere çarptı önce sonra değdi altındaki kuşa, sonra karanlığa hani şu kuyumcuların işlediği kral Agamemnon karşılık verdi dedi ki ''Sevgili Menelaos, keşke öyle olsa bir hekim bakacak şimdi yarana senin.'' kara acıları dindiren ilaçlar sürecek üstüne böyle dedi seslendi tanrısal haberci Talbiosu çağır ma ma Makaon'u buraya Talbios haydi çabuk Talbios haydi çabuk çağır Asclep e, Asclepios oğlunu kusursuz hekimi Atreus'un cenkçı oğlu Menelaus'a gelsin baksın ok attı ona iyi yay kuran biri ya bir Troyalı ya birlik yalı. ''Onun için ün bizim için yaz bu.'' Böyle dedi haberci de edemedi. dinlemezlik edemedi. Dinlemezdik edemedi. Yürüdü. Tunç zırhlı akaların ordusu boyunca gözleriyle aradı yiğit Makaon'u. Buldu kalkan taşıyan güçlü erler arasında ayakta atları besleyen trik gelmişti o erler. Makaon'un arkasından gelmişler. Dikip yanında haberci kanatlı sözlerle dedi ki ''Askilepios oğlu Kral Agamemnon çağırıyor seni gel. Akaların başbuğu cenkçi Menelaus'a bak.'' O attı ona iyi yay kuran biri Ya bir troyalı ya birlik yalı Onun için ün bizim için yas bu Böyle dedi maka onun göğsünde oynattı yüreğini Yürüdüler aka ordusu boyunca kalabalığı yararak Vardılar Menelaos'un vurulduğu yere Tekmir yiğitler sarmıştı Menelaos'u Tanrı'ya denk hekim durdu ortalarında Sımsıkı kemerden çekip çıkardı onu Oku kırıldı okun sivrileri çekilirken dışarı doğru Çözdü hışıldayan kemeri altından da kuşağı. Kuyumcuların işlediği karanlığı çözdü sonra. Karaok'un yarasını görünce endikanı, acı dindiren ilaçları ustaca serpti üstüne. Bir zamanlar Ke Keiron vermişti babasına o ilaçları. Onlar dolanırken yür naralı Menelaos'un çevresinde kalkan taşıyan Troyalılar yürümeye başladılar dalga dalga. Akalarda silahlarını kuşandılar yeniden. Yüreklerinde özlediler kızgın savaşı. Uyuşuk göremezsin tanrısal adam onu sen şu sıra. ...sinmiş göremezsin... dövüşmeye isteksiz göremezsin... ...kendini gün getiren... ...savaşa bak nasıl atacak... ...bıraktı atlarını... ...tum çoşıklar saçan arabasını... ...soluyan atları tutuyordu az ötede... ...seğiz Örüm'e don... ...Dolemarius'un oğlu... Peyras'ın torunu ordulara buyruklar verip yoruluncaya dek arabayı yanında bulundurmasını söyledi ona. Yaya dolaştı bir birerlerin sıralarını. Çelik atlı dana olar içinde kimi gördüyse gözü pek yanaştı onlara. Ateşlendirdi dedi ki Argoslular sakın gevşetmeyin savaş gücünüzü. Zeus baba döneklere yar olmaz hiçbir vakit. Antlaşmaları önce bozan kimse didik didik edecek akbabalar yumuşak etlerini. Alt üst edeceğiz onun şehirlerini bizde alıp gemilerimize götüreceğiz sevgili karılarıyla çocuklarını. Acı veren savaşta kimi uyuş, uyuşuk dördüyse azarladı öfkeli sözlerle dedi ki, Yaygaracı, Argoslular, aşağılık herifler, tıkınmak yok mu sizde? Ne diye duruyorsunuz geyikler gibi aval aval, ona da koşarlar koşarlar da verirler hani. Bir kımıldama gücü kalmaz yüreklerinde şu kadar. Duruyorsunuz onlar gibi atılmıyorsunuz savaşa, ne bekliyorsunuz? Troyalıların buraya gelmelerini mi? Güzel arkalı gemilerimizin durduğu şu kırçıl kayalar ha gelsin Kronos oldu elini uzatsın size öyle mi? Buyura buyura dolaştı erlerin sıralarını geçti kalabalığı vardı giriktilerin yanına. Yiğit idomeneosun çevresinde dizilmişti giriktiler. Ön sıralarda duruyordu idomeneos güçlüydü bir yaban domuzu gibi. Arka taburları sürüyordu Meriones Berian'dan başbuğu Agamemnon sevindi görünce onları böyle. İdomeneos'u şu bal gibi sözleri söyledi. Çok değer veririm Idomeneos. Danaolar arasında sana. Savaşlı bir işlerde ya da söylendi, en seçkin argoslular kıpkızıl şarabı kardıkları zaman sahraklarda şerefe. Gür saçlı akalar bir pay içerler bu şölende. Oysa Kanasiya içelim diye hep dolu durur ikimizin tası. Haydi durma atıl savaşa. Eskiden nasıl dövündü, övündüysen, öyle göster kendini. Giritlilerin önderi karşılık verdi dedi ki inan Atreus oğlu bağlı kalacağım sana nasıl söz vermiş ant içmişsem öyle git gür saçlı öbür akaları kımıldak böylece çabucak başlar savaşa değil mi ki Troyalılar çiğnediler antlarını değil mi ki sözlerini ilk onlar tutmadılar bundan böyle onlara ölümler acılar var böyle dedi o Atreus oğlu da sevindi ayrıldı ondan geçti kalabalığı vardı ki Ayas'ın yanına savaşa hazırladılar ikisi de. Yanlarında bir yığın yaya er vardı bulut gibi batı eliyle gelip denizin üstüne yayılan bir bulutu bir keçi çobanı tepeden görürsen nasıl kocaman bir sağnak getirirken denizden bu yana katran gibi kapkara gözükür hani. ...onu görünce donar kalır çoban... ...sürer bir bağrıya hayvanlarını... ...işte delikanlılar kapkara taburlarla... ...böylece saldırdılar... ...çetin savaşa ayaklarla beraber... ...kalkanlar kargılar parlıyordu... ...taburların içinde... ...sevindi kral adamın ve onları görünce böyle... ...seslendi şu kanatlı sözlerle dedi ki... ...ayaklar tunç zırhlı akaların önderleri... ...artık buyuracağım bir şey yok... ...buyurmayı yakıştıramam size... ...kendiniz götürün çetin savaşa koca bir orduyu... ...ah Zeus baba... Akene Apollon, keşke hepsinin göğsünde bir yürek olsaydı. Baş eğerdi kral Priamos'un şehri çabucak, düşerdi bizim elimize, yıkılır yok olurdu. Böyle dedi bıraktı onları, geçti öbürlerine, gördü orada Piaus'un güçlü gürlü sesli sözcüsü Nestor'u. Adamlarını diziyor, kışkırtıyordu savaşa. Ulu Pelagon'un, Alastor'un, Kromios'un çevresindeydi erler. Kral Hayman'ın insan yürücüsü Viysin çevresinde. Önce arabalarıyla attılar. Arkada soylu yayalar bir sürü dizilmişlerdi savaşta kale olmak için. İster istemez zorla savaşsınlar diye korkaklar ortaya koymuştu. Buyurdu Nestor önce attılara. Buyurdu atları iyi tutmalarını, kalabalıkta girmemeleri için birbirlerine. Savaşmaya kalkmasın kimse en önde tek başına uzağa gitmesin iyi sürücüyüm yiğidim diye sonra kesilir hepten gücünüz ama kendi arabasından vurabilirse başka arabadaki adamı erişsin kargısıyla onun için en hayırlısı bu. Böyle alışmıştılar şehirleri kaleleri bizden öncekiler Gözlerinde bir düşünce vardı bir yürek bir zamanlar savaşta çok usta olan bu yaşlı adam işte böyle güven veriyordu onlara sevindi kral adam görünce onu seslendi şu kanaklı sözlerle dedi ki ihtiyar sende bu ne yürek böyle bu güç bacaklarında da olsa keşke dizlerin de yüreğine tıp atıp uysa oysa kaçınılmaz ihtiyarlık kemiriyor seni keşke başka biri ihtiyar olsa senin yerine sen de delikanlılar arasına karışabilsen hani karşılık verdi ak sürücüsü Nestor dedi ki nerede o günler Atreus oğlu nerede ben de isterdim Öritaryon'u öldürdüğüm günkü gibi olmayı ama Tanrılar insana her şeyi birden vermezler ki O günler gençtim Şimdi ihtiyarlık çöktü üstüme Ama karışacağım atlar arasına gene de Onlara yol gösterme gücüm var sözüm var Yaşlıların üstünlüğü bundan başka ne ki Kargıları delikanlılar kullansınlar Güvenir onlar güçlerine Savaşa benden iyi yatar elleri Böyle dedi o Atreus oğlu da çok sevindi geçti Atları kamçılayan Menesteus'u buldu ayakta Peteus'un oğlunu Toplanmıştı çevresinde cenkçi Atinalılar. Çok akıllı Odiseus yanında duruyordu. Diri, canlı, kapelle, niyalar çevresindeydi sıra sıra. Savaş narasını daha duymamıştılar. Atları iyi süren Troyalılarla akaların takımları kalkmış yeni yeni yürüyorlardı. Onlar ise bakıyordu bir başka aka takımı yürüsün diye. Troyalılar saldırsın başlasın diye savaşa. Çıkışta erlerin başbuğu Agamemnon onları görünce böyle seslendi şu kanatlı sözlerle dedi ki ey kral Peteus'un oğlu Zeus'un beslediği düzenler kuran çıkarına düşkün yürek ne diye oralarda sinmiş beklersiniz öyle en öndekilerle bir olmak asıl size yaraşırdı en önde kızgın savaşa atılmak size düşerdi asıl. Yaşlılar için bir şölen hazırlayınca akalar, şölene çağırdığında önce siz duyarsınız sesimi, gelir yersiniz kızarmış etleri bayıla bayıla, kanasıya dikersiniz bal gibi şarap dolu tasları. Şimdi ise sizin önünüzde on aka takımı, ellerinde amansız kargılar atılsınlar savaşa. Siz de durun seyredin onları, oh ne iyi. Çok akıllı Odiseus baktı yan yan dedi ki, nasıl bir söz kaçtı dişlerin arasından Atreus oğlu, atları iyi süren Troyalılara karşı biz akalar, Çelik Ares'i uyarırken böyle, sen neyse söylersin savaşta gevşediğimizi, canının istediğini göreceksin birazdan. Göreceksin, Telemakos'un sevgili babasını en önde, atları iyi süren Troyalılara karşı. Seni bu söylediklerin boşla. Kral Ademem'den onu öfkeli görünce gülümsedi. Geri aldı sözünü dedi ki, cin fikirli kurnaz Odiseus, Zeus'un Zeus'tan doğma Leartes'in oğlu hoş yere çıkışmak buyurmak istemem sana Bilirim iyi şeyler düşünür göğsünde yüreğin Duyduğumu duyarsın sen de bilirim Haydi bu işleri sonra koruz yoluna Kötü sözleri tanrılar yele versin Böyle dediği bıraktı onları Geçti öbürlerine Buldu Taydeus'un oğlu taşkın canlı Diomedesi Atlarıyla sağlam arabaları arasında ayakta Yanında Stenelos vardı Neos'un oğlu Kral Agamemnon çıkıştı ona da şu kanatlı sözlerle dedi ki, hey gidi hey atları iyi süren yiğit, Tedeus'un oğlu. Ne diye söyle böyle baka kaldın savaş alanına? Böyle sinmek Tedeus'un hiç gitmez hoşuna. Sevgili dostlarının en önünde savaşırdı o. Ben görmüş değilim, başkalarından duydum. Onu iş başında görenler diyorlar bunu. Mikene'ye gelmişti bir gün o. Savaş için değil ama konuk diye. Ordu toplayan, Tanrıya denk, Polineikes de vardı. Tebe'nin kutsal kalelerine savaş açmışlardı. Ünlü yardımcılar istedilerdi bizden. Yardımcı verecekti bizimkiler de. Zeus uğursuz belirtiler gösterip caydırdı bizimkileri. Yola çıktılar onlar epey gittiler. Vardılar yatağı çimenli, uzun sazlı Asopos ırmağına. İşte o zamana kadar elçi gönderdi Tedeus'u. Tedeus da yollar asladı bir sürü oğullarına. Kral Eteokles'in sarayında yemek yiyorlardı. Bir sürü Kadmoslulara karşı tek başınaydı ama yine de at süren Tedeos'un kılı kıpırdamadı. Hepsine meydan okudu, hepsini kolayca yendi. İşte böyle yardım ediyordu Athena ona. Atları mahmuzlayan Kadmoslular içerlediler bu işe. Kestiler Tedeos'un dönüş yolunu, pusu kurdular elli delikanlı ile. Şu de onların önderleri. Biri ölümsüzlere benzeyen Haymon oğlu Mayon. Biri Autopanos'un oğlu Yılmaz savaştı, Polipontes, Tedeus onları pis bir ölüme attı. Yebertti hepsini, yalnız birini gönderdi evine. İnandı tanrıların belirtilerine saldı Mayon'u. Aitoryalı Tedeus böyle bir adamdı işte. Oğlu söz alanında ondan üstünde ama çok aşağı ondan erlik alanında. böyle dedi o. Yaman Diomedes karşılık vermedi. Saygıdeğer kralın azarına, eğdi boynuna ama ünlü Kapaneus'un oğlu karşılık verdi dedi ki ''Göz göre göre yalan söyleme Atreusoğlu, övünürüz babalarımızdan çok üstünüz.'' diye aldık yedi kapılı tebe ilini, tanrı belirtilerine Zeus'un yardımına güvendik. Ufacık bir orduyla kocaman bir kaleye saldırdık. Oysa babalarımız eridiler hiç yoktan delicesine. Sakın babalarımızla bir tutma sen bizi.'' Yaman Diomedes baktı ona yan yan, dedi ki, ''Sus arkadaş, dinle benim sözümü. Ben insan gülücüsü Agamemnon'a kızamam.'' Güzel dizlikti akaları savaşa götüren adam o. Akalar Troyalıları yere serer de alırlarsa kutsal İlyon'u. Bu onun için büyük bir ün olacak ama akalar serilirse büyük bir acı olacak. Biz ikimiz atılalım öne Haydi gel. Böyle dedi atladı arabadan silahlarıyla yere saldırdı birden bire ileriye doğru. Gözünde çınladı tunç gömlek en yiğit adamı bile korkuturdu bu. Zeperos yelinin üst üste getirdiği dalgalar, yankılı kıyıya çarparsa nasıl, önce açık denizde baş kaldırır da yükselir hani, gelir sonra kırılır karada, öter gün gün burunlarda olur sırtı yüz yuvarlak, tükürüp saçar köpüklerini. İşte tıp tıp dalgalar gibi üst üste yığılarak, danaolar durmadan geliyordu savaşa, bir önder komuta ediyordu her sıraya erlerde yürüyorlardı sessiz sedasız diyemezdin arkalarında koca bir ordu var şu insanların göğsünde ses var diyemezdin önderlerin ardından yürüyorlardı usulcana sıralar içinde ışıl ışıl parlıyordu silahları tıraldılarsa zengin bir ağının ağlındaki koyunlar gibi duruyorlardı sürü sürü nasıl dururlarsa sağlırken ak süpleri, kuzuların sesini duyup çırışırlarsa nasıl böyle yükseliyordu yaygın ordu boyunca çığlıklar sesler çıkıyordu karma karışık başka başka diğer birinin dili ayrı yerlerden gelme erlerdi bunlar kimini Ares'in kimini Ares kışkırtıyordu gök gözlü Athena e kışkırtıyordu kimini üç tane daha vardı onları kışkırtan korku bozgun bir de kızgın kavga insan öldüren Ares'in yoldaşı. Önce birazcık doğrulur o, uzar uzar yükselir sonra, bakarsan ayakları yerdedir, başı ta göklerde. İnsanları birbirine katan savaşı saldı gene ortalığa, yürüdü insanlara doğru yükseldi iniltiler. Hep birden alana yığılıp kapıştılar, vuruştu kalkanlar, kargılar kıyasıya, girdi birbirine tunç zırhlı erlerin öfkeleri. Göbekli kalkanlar yapıştı birbirine, koptu bir oldu bir kıyamet, çıktı ölenlerin iniltisi, ödürenlerin çığlığı ta göklere. Toprak oldu kan ırmağı. Karlar erir de seller nasıl akarsa dağlardan, oyuk bir yarın dibinden kanayan, kaynayan gür iki dağ arasında birleşirlerse nasıl, uzakta bir çoban uğultuları dinler hani. İşte girdi karıştı böylece birbirine insanların korkuları, gürültüleri. zıhlı bir Troya elini Antilokos yakaladı önce. En önde vuruşan Tihalsios'un oğlu Soylu, Epevne, Eke polosu vurdu gür yeleli tolgasının tepesine, tunç kargı saplandığı alnına, deldi kemiği. Erin iki gözü oldu kapkaranlık, yıkıldı kargaşalığın içine bir duvar gibi. Ulucanlı avantların önderi, Karkadon'un oğlu. Kral Eleponor yakaladı ayaklarından düşer düşmez, silahlarından soymak istedi onu, sürükledik kargı yağmuru altında, ama bu çabada birazcık sürdü. Bulu canlı Agenor'un ilişti gözüne. Eğilirken kalkanın altından gözüktü böğrü. Yapıştırdı Tunç Karvi'yi tam oraya. Kesti elefenor elden ayaktan. Can bırakıp giderken onu. Bölüsü üzerinde başladı zorlu bir boğuşma. Saldırdı Troyalılarla akalar birbirlerine kurtlar gibi. İnsanlar insanları tepeledi. Telemon'un oğlu Ayak o sıra Antemion'un oğlunu vurdu. Vurdu körpe delikanlı Simo İyesli'yi. Bir zamanlar obaya inmişti anası İda Dağı'ndan. Beklemek için sürüleri kendi anası babasıyla Simoeyes ırmağı kıyılarında doğurmuştu onu. Simoeyes'li derlerdi delikanlıya bu yüzden. Anası babası göremediler onun yiğitliğini. Kısacık oldu ömrü zavallıcı. Ulu canlı Ayas'ın kargısı altında verdi canını. Ayas yürüdü üstüne, vurdu sağ memesi altından, dümdüz geçti kargo, çıktı sırtından. Devrildi bir kavak gibi bulandı toza. Yosunlu bir ırmak kıyısında bir kavak vardır hani, uzar dümdüz birazcık dalları vardır tepesinde. Bilenmiş baltayla bir parça kesmiştir ondan bir arabacı, tekerlek tahtası yapmıştır. Güzel bir arabaya. Kıyıdaysa kurup gidiyordur devrilik kavak. İşte böyle delirdi tanrı soyundan Ayas. Antemiyon oğlu Simo'e hisliği. Zırhlı parlayan Antipos Priamos'un oğlu o sıra. Sivri kargısını Ayas'ın üzerine attı ama nedense vuramadı onu. Odysseus'un soylu arkadaşı Leukos'u vurdu kasığından. Yerdeki ölüyü başka yere çekerken tam Leukos koyverdi kollarını yıkıldı ölünün üstüne. Odiseos bunu görür görmez kızdı. Atıldı birdenbire yardı ön sıraları Tunç Tolga'sı başında ışıldıyordu. Geldi durdu ölünün yanında bakındı çevresine sonra savurdu ateş saçan kargısını. Turalılar karga atmadı boşuna vurdu demek onu Briamos'un piç oğlunu. Tez giden atlarının yanına gelmişti o dostlar. Odiseus çekti vurdu şakandan onu. Yoldaşının ölümüne çok öfkelenmişti. Tunç temren bir şakaktan girdi çıktı bir şakaktan. Karanlık kapladı bir anda gözlerini küt diye düştü. Cangırdadır üstünde nesi varsa... Ben sıralarda dövüşenler geriledi birdenbire. Ünlü Hector da geriledi onlarla. Argoslular koca bir çığlık savurdular. Ölüleri çektiler, atıldılar ileri. Öfkelendi Apollon. Pergamos tepesinden bağırdı Troyalılara dedi ki. Atları iyi süren Troyalılar atılın ileri. Haydi kalmayın. Argoslular da Onların derileri ne taş ne demir. Dayanamazlar et tunç kargılara. Güzel saçlı Tetis'in oğlu bile. İşte bakın. Akileus bile uzak duruyor savaştan. Gemilerin yanında sindiriyor yürekler acısı öfkesini. Korkunç tanrı yukarlardan böyle dedi. Ama çok ünlü Trigoneia Zeus'un kızı. Kışkırttı akaları durmadan. Karıştı kalabalığa kimi gevşek gördüyse dürttü. Amir Keneus oğlu bitti ömür yuma tam o bir taşla vuruldu sağ bacağı topuğundan. Trakyalıların önderi İmbrasoğlu Preusos'un taşı ...taşı atan ta Aionos'tan gelmişti o. Tuzla buz etmişti amansız taş topuk kemiklerini. Geores uzattı kollarını sevgili dostlarına... ...canını üfledi... ...baş aşağı düştü toprağın üstüne. Onu vuran Peyros koştu ona doğru... ...sapladı kargısını göbeğine tam... ...bütün başakları boşaldı yere. Bir anda karanlık kapladı gözlerini. Aitolialı taos atıldı Peyros'un üstüne. Göğsüne memesinin altına sapladı kargayı. Tunç girdi Peyros'un ciğerine. Geldi Taos... Güçlü kargıyı çekti göğsünden, çıkardı kınından keskin kılıcını, sapladı karnının ortasına, aldı canını. Ama soyamadı onu silahlarından. Beylos'un arkadaşları sarmıştı çevresini, saçları tepelerinde top top yavılar sarmıştı. Uzun kargılar var dellerinde. Taros bir yarıydı, güçlüydü, alımlıydı ama gene de fırlayıp attılar onu oradan, sendeleye sendeleye geriledi düş diyerek. Böylece uzandı ikisi de toz toprak içinde yan yana biri Trakyalıların biri Tunç gömlekli Epeyillerin önderi yiyordu her yanda bir sürü insanı bir sürü insan etine sivri kargı değmemiş bir adam gelseydi buraya dolaşsaydı erlik alanını Pallas Atene olsaydı eline eline bütün okların Gücünü beri tutsaydı ondan göremezdi o adam bu savaşın tek bir aksak yanını. Bir yılın Troyalı bir yılın akalı o gün sevinmişlerdi tozun toprağın içine. İşte böyle sırt sırta yan yana. Beşinci bölüm. İşte bu sıra Pallas Atene, Teodos'un oğlu Diomedes'e öyle bir güç, öyle bir atılganlık verdi ki. Argoslular arasında dedi bir tek olsun o gösteritim parmaklar dedi. Tükenmez bir ateş yaktı dolgasıyla kankanı üstüne bir yaz sonu yıldızı vardır hani yıkanır okyanus sularında pırıl pırıl yanar bu ateş o yıldız'a benzer tıpkı. İşte böyle bir ateş yaktı başıyla omuzlar üstünde tuttu onu karma karışık erlik alanına attı. Troyalılar arasında zengin kusursuz biri vardı. Ve duacısıydı Dares'i aldı adı. İki oğlu vardı onun. Pegeus'la İdaeos İda İda yatardı elleri her türlü savaşa. Ayrıldı sıralardan, atıldı Diomedes'in önüne bu ikisi. Onlar arabayla saldırdı. Diomedes'e yaya. Birbirlerine doğru yürüyüp yakınlaşınca önce Pegeus'u, Attı uzun gölgeli kargısını. Geçti Tedeus oğlunun son omuzu üstünden kargının ucu sonra Tedeus oğlu saldırdı tuç kargısıyla. Elinden boş yere çıkmadı kargısı. Göğsünden vurdu onu iki memesi arasından. Yuvarladı attı arabadan aşağı. İdayos da güzel arabasını bıraktı atladı yere. Ölen kardeşinin yanında kalmayı gözü tutmadı o da kurtulamayacaktı kara ölümden o da. Hepahistos korudu onu neyse ki. Yaşlı babaları girmesin diye ağır acıya katladı karanlıklarla kurtardı onu. Ulu canlı Tedeosun oğlu çekti götürdü atları. Verdi adamlarına koca karınlı gemilere sürün dedi. Ulu canlı Toyalılar görünce Dares'in iki oğlunu biri kurtulmuş bir arabanın yanında öldü. Hepsinin burkuldu içi oynadı canı. Göz gözlü Atene'de tuttu Ares'in elinden dedi ki Ares insanların baş belası Ares ey kaleler yıkan elleri kanlı ne olur bıraksak Troyalılarda akıllıları karşı karşıya Zeus babamız hangisine ün verirse kazansın o çekilsek biz de Zeus'un öfkesinden korusak kendimizi böyle dedi çekti götürdü saldırgan Ares'i oturttu Skamandros'un çimenli kıyılarına Danaolarda boyun eğdirdiler Troyalılara. Önderlerin her biri yakaladı bir eri. Erlerin başbuğu Atreus oğlu Agamemnon ilkin. Aliz onların önderi iri o arabasından delirdi. Dönüp kaçmak isteyince o kargayı sapladı sırtına. Sapladı omuzları arasına tam belli görsünü. Düştü küt etti üstünde silahları cangırdadı. İdomenovsun Maynonyalı Boros'un oğlu Faistos'u terdi yere. Bereketli Tarneden gelmeydi o. Tam arabasına çıkacağı sıra. İdomeneus geldi, uzun kargıyla sağ omzundan, Phaistos yıkıldı arabadan aşağı. Gömüldü korkunç bir karanlığa. İdomeneus'un adamları soyarken onu, Ateus oğlu Menelaos vurdu sivri kargısıyla, Stropios'un oğlu, iyi avcı Skamandrios'u. Skamandrios avcılıkta çok ustaydı. Ormanların beslediği hayvanları dağlarda vurmayı, Artemis kendisine öğretmişti ona. Ee, ama ne oksaçan Artemis yaradı işine şu anda ne de usta atıcılığı yaradı işine. Ateos oğlu Menelos, ün salmıştı kargıcı kaçarken vurdu onu